A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi wa sallatu wa ala Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbn-i Kudam gene fasıl açmış, başlık açmış. bu ayyamu aşri dil hicjeti kulluha şerifutun nufaddalatun amelu fiyha. Diyor zilhiccenin on günü. Biliyorsunuz zilhicce kurban bayramının olduğu ay. Zilhiccenin on günü tamamı diyor şeriflidir, faziletlidir. Orada diyor ameller kat kat arttırılır. Bu yusta müstehabul ijtihadu fi'l ibadeti fiha. Bu 10 günde ibadetlerde çok çalışkan olur. Li marawa İbn Abbas radıyallahu anhu ma kad. "Kâl sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan gelen rivayet sebebiyle peygamber dedi ki: "Mâm min eyyâmil amelu's sâlihu fihinna ahabbu ilallâhi min hâzihi'l eyyâmil 'aşri." Allah'a Salih ameller içerisinde şu 10 günde Zil yapılan, Zil Hiccenin 10 gününde yapılan ibadetten ve amelden daha sevilmesi yoktur dedi. Kâlû ya Resûlullah, vel-cihâdu fî sebîlillâh. Allah yolunda cihad etmekten de mi daha hayırlı ey Allah'ın Resûlü denince, fakale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, lâ vel-cihâdu fî Allah yolunda cihat etmekten de daha faziletlidir. İlla ancak şöyle bir amel olursun denk gelebilir Zil ibadetine illa raculan kharaca bi nafsihi wa malihi bi Allah yolunda malıyla canıyla savaşa çıkmış. Fe lem yerji' min zalika bi şey'in. O adam geri dönene kadar malıyla ve nefsiyle yola çıkmış bir adam geri dönene kadar aldığı ecri ise Zelihic'te de yapılan ibadetin ecri de bulunur dedi. O yüzden Zelihic'te yapılan ibadetlerin önemi çok büyüktür. Wa huwa hadisun hasanun sahih. Van Abi Hurayra ta Nebi sallallahu aleyhi Ma min ayyamin Allah azza an yut'abada fiha. Allah'a ibadet edilen günler arasında bu 10 günden daha faziletli bir gün yoktur. Min ashri'il hicceti, zil 10 gününde. Yu'dalu siyamu kulli min minha bi siyami sanah. O günde her gün oruç tutmak bir sene oruç tutmak gibidir. Wa qiyam kulli laylatin minha wa qiyam O gece o 10 günde 10 gecede kılınan gece namazı da Kadir Gecesi kılınan namaz gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Wa hadha hadisun garib ahrajahu Tirmizi ve Abu Davud bi isnadi an ba'd ezvajin-nebi sallam qalet. Peygamberin bazı eşlerinden rivayet ederek dedi ki Abu Davud rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kanna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu tis'a dil-hicce. Peygamber Zilhiccenin 9 günü oruç tutardı. ve yom Aşura, Aşura günü de oruç tutardı. Aşura hangi gündü? Muharrem'in 9 ve 10. günü. Rivayet vardı, ihtilaf vardı. 10. günüydü doğru olan görüş, günü. 9. günüydü. Resulullah gün de tutmuştu, onunda onun da tutmuştu. Çünkü e, Yahudileri benzememek için iki günü birleştirmişti. Gene Kadı Kıraki'nin sözünü naklediyor İbn Kudame. "Ola yüstahabbu limen kana bi'arafe an yasuma" diye tecvu ala dua'' Biliyorsunuz hacılar Arafat'a çıkarlar. Arafat buluşmak demektir. Karşılıklı tanışmak, görüşmek demektir. Adem Aleyhisselam'la Havva Aleyhisselam rivayetlere göre burada bir araya gelmiştir Arafat Dağı'nda. O yüzden haccın gerekliliklerinden bir tanesidir. Haccın gerekliliklerinden bir tanesidir Arafat'ta vakfeye durmak. Biliyorsunuz ne zaman Arafat'a çıkılır? Arefe günü. Bayramdan önceki gün. Arafat'a gidilir. Arafat'ta vakfeye durulur. Orada Allah'a dua edilir. Subhanahu wa Oradan indikten sonra birinci günü Minaya şeytan taşlamaya gidilir. Birinci günü Minaya Arafat'tan inerekten Minaya gidilir ve şeytan taşlanır. Bunların hepsi bu, bu ayda gerçekleşiyor. Kurban, ay, kurban bayramının olduğu ay, zilhicce ayı. Bu bütün ibadetlerin yapıldığı mübarek bir ay. Ramazan'dan sonra Ramazan'la kurban arası çok yok zaten. Ramazan bayramı ile kurban bayramı arası. Özellikle Ramazan ayı ve Ramazan'dan sonra Kurban'a kadar olan kısım Şevval ayı. Şevval orucunu, orucunu anlattık. Sonra zilhicce geliyor. Bu aylar mübarek aylar. İnsan bu aylarda ibadette çalışkan olmalıdır. Ee, çok fazla ibadet etmeye gayret etmelidir. Ekfer ahlil ilmi yestehibbûne el fitre yevme arafa bi'arafe Arafa günü kişi doğada kuvvetli olması için e, orucu Bozması ve o gün oruç tutmaması ilim ehlinin ekserisine göre müstehaptır. Bakın Ramazan günü, şey özür dilerim, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi Arefe günü. Normalde oruç tutulur öyle değil mi? O gün oruç tutmamak eftaldir. Niye oruç tutmamak eftaldir? Çünkü insan duada şey yapacak, çalışkan olacak. İnsan oruçta olurken ibadetten geri kalır çünkü yorgun olur. Kenet Aişe Tuvve bin Zübeyr <gülüyor> yasumânihî. Âişe ile İbn-i Zübeyr o Arefe günü oruç tutarmış. Ve kâle katade be'se bi'hi idâ lem anid du'a. Katade de demiş ki oruç insanı duadan, ibadetten alıkoymuyor. Bedenin güçlü bir adamsa o adam için bir be'is yok demiş Arefe günü oruç tutmasından. Ve kâle ata asumu fi şita asumu fi sayf. Ata de demiş ki ben kışları oruç tutarım ama yazları oruç tutmam. Çünkü o uzun sıcak yaz günleri olunca o günlerde Araf, Arafat'ta insan ne yapamaz? Eee duada ibadette çalışkan olamaz. Leyen de ke rahatu sam inne ma hiye du'a. Bu ibadetin kerih görülmesinin sebebi de az önce ifade ettiğimiz gibi ibadette insanın ne kalması, zayıf kalması sebebiyle kerih görülmüştür. Fasl demiş İbn Kudame el-Hammeli gene e, fasıl açmış. Demiş ki Ru'yan Ebû Hureyre radıyallahu anhu قال gal رسول sallallahu aleyhi sellem Afdalus siyame ba'de shahri Ramadana shahru Muharram. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem ayı, Allah'ın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak isimlendirmiş. Ravahu Abu Davud ve Tirmizi. Bu afdalus siyame entasuma yawman ve tuftira tira Gene fasıl açmış. En faziletli oruç bir gün tutup bir gün bozmak Davut orucu. Limara ve Abdullah ibn Amr'in annennebi sallallahu aleyhi ve sellem Sum yevmen ve after yevmen. Peygamber dedi ki bir gün oruç tut, bir gün boz. Ve zelike siyamü Davud. Bu Davud'un orucudur. Ve huve aftalus siyam. Oroçların da en faziletlisidir. Fekultu dedim ki inni utiku aftale min zalik. Ben bundan daha fazlasına güçletirim. Yani her gün oruç tutarım. Fekal el la aftale min Bundan daha faziletlisi yoktur. Onda fazilet yoktur her gün oruç tutmakta. Sen daha faziletli arıyorsan Davud'un orucu var. O da bir gün tutup bir gün bozmak. Burada tabi birçok fıkıh var ortada. O da nedir? Ee, geçmiş ümmetlerden bazı amellerin bizim için de şeriatın izin verdiği kadarıyla meşru olmasıdır. Yani biliyorsunuz peygamberlerin şeriatları farklıydı. Ama hiçbir peygamberin şeriatında yalan mübah olmaz. Hiçbir peygamberin şeriatında zina mübah olmaz. Bunlar bütün şeriatlardaki ortak yasaklardır. Geri kalan amellerin keyfiyeti ise bunlar her şeriatta değişir. Bazı ameller vardır ki geçmiş şeriatlardaki ameller gibi bizde de aynıdır. Hiç değiştirilmemiştir Allah subhanahu teala tarafından. İşte Davud orucu da böyle oruçlardan, böyle ibadetlerden bir tanesidir. Şeriat Davud'un orucunun faziletini ispat ettiği için biz tutabiliyoruz. Bu bidat olmuyor. Peygamberin yapmamasına rağmen böyle bir şeyi. Davud'un yaptığı bu fiile bize izin vermesi, ruhsat vermesi ortaya koyuyor ki bu de sadece geçmiş ümmetlerden istidil yapılmıştır. Varaba Abu Davud bi isnadi Han Usem ibn Zeyd anin Nebiyallahi kenne yasumu yawm al-ithnayn wal khamis. açmış demiş ki Usem ibn Zeyd Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe oruç tutardı. Fesulen veli fakat inna amalen nas tu'radu yawm al-ithnayn wal Niye böyle yaptığı sorulunca dedi ki insanların amelleri pazartesi ve perşembe günü Allah'a sunulur. Ve başka bir rivayette ben oruçluyken E, ibadetlerimin Allah'a arz edilmesinden hoşlanırım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gene Kadı Khiraq'ın sözü var. Diyor ki bu ayyamul beydilletih. Sallallahu Aleyhi Sellem ala siyamiha hiye ve Peygamberin teşvik ettiği oruç her aydan 13'üncü, 14'üncü ve 15. gündür. Tabii bu miladi değildir. Birçok insan miladi 13, 14, 15'te tutuyorlar zannediyorlar sünnet yaptık. Normalde hicri ayların 13, 14 ve 15. günü oruç tutmak Resulullah'ın sahih sünnetlerinden bir tanesidir. وَجُمْلَةُ ذَلْكَ اَنَّ السِّيَامِ ثَلَافَةَ اَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبُّنْ Her aydan üç gün oruç tutmak, Ramazan tabi tamamını tutuyoruz, Ramazan'ın dışında da her ayda üç gün oruç tutmak müstehaptır. Şimdi insanlar Ramazan'ın dışında nafile oruç tutmadıkları için Ramazan'da bir oruç tuttu mu yere yıkılıyorlar böyle. Öldük, bittik, şey olduk. Niye? Vücut alışık değil aç kalmaya. Sürekli paso 11 ay yemeye yemeye alışmış öyle olmaz. İnsan ayda üçer gün tutsa bütün seneyi zaten oruçlu geçirmiş gibi olur. Hem de Ramazan gelmiş geçmiş hiç umurunda olmaz. Çünkü zaten her aydan oruç tutuyor. Onun için her ay Ramazan ayı gibi orucun olduğu bir ay olmuş olur. La na'alimu fiyyi diyor. Bunda khilaf bilmiyoruz. Ve kadrava Ebu Hureyre kale evsani halili bi thalatin. Ebu Hureyre dedi ki dostum Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi bana üç şey vasiyet etti. Fi yami siyami thalateti eyyamin min kulli şehri. Her aydan üç gün oruç. Ve reki'atid duha. İki rekat duha namazı. Biliyorsunuz sabah güneş doğduktan sonra e, kerat vakti bittikten sonra öğlene kadar olan vaktin içerisinde kılanan iki rekat nafilen namazdır. Wa an u tirakabla an anen uyumadan önce de viter namazı kılmak dostum Muhammed salavatın bana üç tavsiyesidir. Wa an Abdullah ibn Amr'in anan Nabiye salavatın, "Kalele husum min al-shahr'i" üç tane Peygamber Abdullah ibn Amriye dedi ki, her ayda üç gün oruç tut. F'e inn al hasanete bir <gülüyor> yaptığın bütün iyilikler 10 katıyla o zaman verilir. Ve der ki, müslu siyamid İşte her aydan 3 gün oruç tutarsan bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste önceki hadiste muttefakun aleyhtir Ebu Hureyre'den de gelen e, Abdullah İm'il Amri'den de gelen hadis Bukhari ve Müslim ittifak ettiği hadistir ve yüstehebbü en yecaal hâzii felâfete eyyâmil beydi bunlara e, işte dolunay biliyorsunuz e, ne deniyordu ona ayın 15'i en parlak olan gün o gün orucu denir diyor bunlara. Lime reva Ebu Zer. Ebu Zer'dan rivayet edilen hadis sebebiyle kala kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Abu Zer, iza sumte mineh-shahri fesum thalâsete aşarata ve arda aşarata ve kamsa aşarata. Her aydan, eğer 3 gün oruç tutarsan 13'ü, 14'ü, 15'i tut ya Abu Zer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Akhra cehud tirmidhi. Ve reva annesai annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kala قال النساء من قال صوم ماذا قال صوم ثلاثه ايام من الشهر ان كنت صائما فعليك بالغري بيد 13 و14 و15 ارا بين بي بيغامبين yanindeyken ye diyor ben diyor orustuyum bu ne orucuktur diyor arabiye diyor ki her aydan 3 gün oroç var ya ya rasulullah ben onu tutuyorum diyor diyor ki her aydan oruc tutuyorsan eğer 13'ü 14'ü ve 15'i işte beyazlık dolunay günü denen bu günlerde ki ay bu günlerde dolunay haline gelir ee, bilim araştırmışlar bilim adamları ay e, her ayın 14'ü ve 15'inde 13'ünde dolunay haline geldiği zaman yeryüzünde birçok tesiri olur gergitler olur denizlerde yeryüzündeki bazı cisimlerde farklılıklar gerçekleşir çok gariptir insanın vücudu kanı temizler aynı gün yani aynı gün ayın bu hareketi sebebiyle vücut yeni kan üretir Pis kanı deri altına gönderir. Resulullah sünnetidir. 17, 19 ve 21. günde hicriyi de vesselam 13, 14, 15'e oruçlu geçirdikten sonra ki hem kan yenileniyor vücutta hem yememekle ne yapıyorsunuz? Az mikrop alıyorsunuz. Çünkü insanın bütün hastalıkları gıdadandır. İnsanın bütün hastalıkları gıdadandır. Eğer vücudunuza dışarıdan mikrop almasanız vücut kendini temizler Allah'ın bir nimeti gereği. Ama biz sürekli dışarıdan mikrop aldığımız için vücudumuza vücut arası da hastalanabiliyor Allah'ın kaderiyle beraber dolayısıyla peygamber o 3 günü oruçlu geçirip vücudunu temizleyip 17-19-21'de de pis kanı deri altından çekip tertemiz bir şekilde ay sonuna varmış oluyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet şimdi en önemlisi geldi bundan bitireceğim bugün dersi inşallah faslun demiş ve yecibu ala saimi en yunezzihe sawmehu عن kezibi wal ghibeti ve al-shatmi. Oroçlunun orucunu şundan münezzeh kılması lazım. Ghibet, yalan ve sormek. Qala Ahmet, yenbaghi lisa'imi an yataahada sawmehu min lisanihi wala yumari ve yasuna sawmehu kanu iza saamu qaadu fil ولا يغتاب احدًا ولا يعمل عملا يجرح به صومه İmam Ahmed diyor ki orucunun diyor dilinin sözünü vermesi lazım orucunu korumak için. Oruç tuttuğu gün mescitte oturuyorsa özellikle buna dikkat etmesi lazım. Dediler ki biz orucumuzu koruyoruz. Biz kimsenin kıybetini yapmıyoruz ve amenimizi orucumuzu bozacak herhangi bir amelde de bulunmuyoruz. Evet insanlar oruç tutarlar ama dillerinden gıybeti sövmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi dillerinden düşürmez iseler o oruç onlara fayda vermez Allah korusun. Düşünün ki bir Müslüman oruç tutuyor başka bir Müslümanın kalbini kırıyor diliyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadiste bir müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beter deniyor. Yani Kabe'nin yıkılmasının ne kadar pis bir iş olduğunu düşünün bir Müslümanın dilinizle kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beter bir günahtır. Düşünün ki bunu bir de oruçluyken yaptığınızı yani bu insanın amelini ifsad eden çöpe atan apaçık bir pisliktir. O yüzden Müslümanın orucunu bu gibi şeylerden koruması gerekir. Ve kalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَا Kim kötü sözü bırakmazsa kötü ameli bırakmazsa oruç tuttuğunda Fele sallallahi hajete Allah'ın o kişinin orucunu yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor Resulullah sallallahu O yüzden özellikle oruçluyken mimba bile normalde dikkat edilmesi gereken bir şey ama oruçluyken kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husus ve noktadır. Ve kal Ebu Hureyre radiyallahu anhu, "Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Kala Allah dedi ki: Kulle amel ibne Adem lehu Bütün ameller Adem oğlundur Illa siyam fe innehu li Ancak oruç hariç o benimdir Wa ana edzi bihi Onun mükafatını ben vereceğim Wa siyamu cünnetun Fe izha kane yevmu samme ahedikun Fela yarfuf Oroç tuttuğu zaman sizden biri diyor Fela yarfuf Vela yaskab Kimse şey yapmasın Azgınlık etmesin, kimse kalbini kırmasın ve insebehu ahadun veya katalehu biri onla eğer savaşırsa, biri ona söverse felyakul desin ki innimruun saim ben oruçlu bir kimseyim benden uzaktır. Hani bana ilişme. Ben seninle kavga etmeyeceğim, ben seninle savaşmayacağım desin. Vallelilnefsu Muhammedun biyedi Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki lahulufu femis saime atiya indallahi min rihi'il miski Oruçluğun ağzındaki koku Allah katında miskten daha güzeldir. Lissa farheten <gülüyor> yafrahuhuma. Oruçluğunun için iki tane mutluluk vardır diyor. İla <gülüyor> O uzun oruçtan sonra iftar edip sular midesine kanına damarına karıştığı zaman bir mutlu olur diyor. O ıdalaq yarabahu <gülüyor> Rabbi ile de karşılaştığında diyor orucu sebebiyle mutlu olur diyor. Muttafekun <gülüyor> alehime. Bu iki rivayete de gene Bukhari Müslim ittifak etmiş. Allah orucunu böyle halallerle bozmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnşallah bir dahaki dersimize devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en ve